Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Fatiha Suresi'nin meal ve tefsiri ile devam ediyoruz. Meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim. Ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Tefsiri Surelerin başında bulunan besmele cümlelerinin, Kur'an-ı Kerim'in musaflarda ilk defa toplanmasından itibaren yazıla geldiği, aynı dönemde Kur'an'a dahil olmayan hiçbir şeyin musafa yazılmadığı dikkate alınırsa, aksine görüşler bulunmasına rağmen her surenin başındaki besmeleyi, surenin ayet sayılarına dahil olmayan ayrı bir ayet olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanefi fıkıhçılarının görüşleri de böyledir. İmam Şafi, Fatiha suresinin başındaki besmeleyi bu sureden bir ayet olarak kabul etmiştir. Diğer surelerin başlarındaki besmeleler konusunda kendisinden iki farklı görüş nakledilmiş, her sureye dahil bir ait sayılması görüşü ona ait olması yönünden daha sahih bir rivayet olarak kaydedilmiştir. Ebu Hanife'ye göre, Besmeleler, surelerin başında ayrı ayetler olduğu için namazda yalnızca Fatiha'dan önce sessiz olarak okunur, Fatiha'yı takip eden ve zammı sure denilen sure ve ayetlerden önce ise Besmele okunmaz. Besmele dilimize genellikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde çevrilmektedir. Bu cümlede zikredilmeyen, fakat her besmele okuyanın başlayacağı işe göre niyetinde bulunan okuyorum, başlıyorum, yapıyorum, yiyorum gibi bir yüklem vardır. Allah'ın adıyla yemek, okumak ifadesinden, Türkçe'de yenen ve okunanın Allah'ın adıyla birlikte yenildiği veya okunduğu anlaşılır. Bu mana kastedilmediğine göre, Maksadı doğru anlatabilmek için Besmele'yi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına, adını anarak, Allah'tan yardım dileyerek şekillerinde çevirmek de uygun olur. Kul herhangi bir davranışta bulunurken, önemli bir işe teşebbüs ederken, önce e'ûzü çekerek muhtemel olumsuz etkileri def etmekte, sonra da Besmele'yi okuyarak, kendinin tek başına yeterli olmadığını, başarı ve gücün ancak Allah'tan gelebileceğini, Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık olarak O'nun mülkünde, O'nun adına tasarrufta bulunduğunu, asıl malik ve hakim olan Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, emanete hıyanet etmiş olacağını peşinen kabul etmekte ve bundan güç almaktadır. Burada tevhid cümlesinin manası da üstü kapalı olarak mevcuttur. Zira nasıl ki tevhid cümlesinde la ilahe denilerek önce bütün sahte tanrılar zihinlerden siliniyor, sonra da illallah ifadesiyle hakiki, tek, eşi ve benzeri bulunmayan tanrı Allah kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa, euzu besmele çekildiğinde de Önce kulluk ilişkisine engel olan kirli çevre temizleniyor, sonra da bu ilişkinin en uygun anahtarı kullanılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı bağ kurulmuş oluyor. Allah yerine Tanrı, Rahman yerine esirgiyen, Rahim yerine de bağışlayan kelimelerinin kullanılması bu isimlerin anlamlarını tam olarak karşılamaz. Çünkü Allah ismi, bu isme hakkıyla layık olan, tek, eşsiz, benzersiz, bütün kemal sıfatlarına sahip ve eksikliklerden uzak, varlığı zaruri, olmazsa olmaz, yokluğu düşünülemez olan yüce zata mahsustur. Bu sıfatları taşımayan hiçbir varlığa Allah denemez. Halbuki insanların uydurdukları, Kendilerine göre bazı nitelikler yükledikleri mağbutlara Tanrı denilebilir. Başka bir deyişle Tanrı kelimesi Allah için de kullanılabilir. Halbuki Allah ismi ondan başka hiçbir varlık için kullanılamaz ve Arap dilinde de kullanılmamıştır. Kur'an dilinde Rahman sıfat ismi de Allah'a mahsustur. Başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahman, en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden demektir. Rahman, rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, layık olmasına bakmaz, bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır. Rahim, çok merhametli, rahmeti bol demek olup, bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın rahim sıfat ismi, O'nun daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, layık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. Esirgemek ve bağışlamak, bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir. 2. Dilimizde övme ve teşekkür etme, Arapçada medih ve şükür kelimelerinin hamd kelimesine yakın manaları bulunmakla birlikte, bunlar arasında bir takım ince farklar da vardır. Met etme, övme bir iyilik ve güzellik karşısında yapılır. Bu iyilik ve güzelliğin sahibi, kendisinin bunda iradesi ve etkisi olsun olmasın met edilebilir. Kişi, kendi iradesinin eseri olmayan güzelliği sebebiyle övüldüğü gibi, cömertlik ve cesaret gibi erdemlerinden dolayı da övülür. Halbuki, hamd ancak irade ve istekle hasıl olan iyilik ve güzellik karşısında yapılır. Şükür ve teşekkür, isteyerek yapılmış ihtiyari bir iyilik ve ihsana karşı dille veya başka şekillerde uygun de bulunmaktır. Bu, hem Allah'tan hem de insanlardan gelen iyilikler karşılığında yerine getirilmesi beklenen ahlaki bir ödevdir. Hamd etmek de dil ile yapılır. Hamd olsun, elhamdülillah denir. Ancak bunun sebebi yalnızca nimet ve ihsan değil, irade ve ihtiyara dayalı bütün güzellik ve iyiliklerdir. Bu manada hamd yalnızca Allah'a mahsustur. Çünkü başkalarına ait olan iyilik ve güzellikler, gerçek ve kamil manasıyla onların isteklerine bağlı değildir. İnsanların kendi isteklerine bağlı iyilik ve güzelliklerde Allah'ın da iradesi vardır. Onların irade ve isteklerine bağlı olmayan iyilik, güzellik ve hizmetler ise, Doğrudan yaratıcının fıtrat ve özellikleri takdir edip yaratarak insanlara bahşeden kudretin eseridir. Dolayısıyla bu manada hamdin tamamı Allah'a mahsustur, O'na aittir. Alem, maddi ve manevi, görülen ve görülemeyen, dünyada ve ahirette Allah Teala'nın yarattığı her şeydir. Görülen ve Hissedilen insan bilgisinin ulaşabildiği maddi varlıklara mülk ve şehadet alemi, madde ötesi varlıklara da gayb ve melekût alemi denilir. Gayb ve melekût aleminin tek sahibi Allah'tır. Mülk ve şehadet aleminin ise gerçek sahibi Allah olmakla beraber görünürde ve mecazen başka sahipleri de olabilir. Vahiy yoluyla gelen bilgilere göre Şehadet ve mülk alemi, gayb ve melekuu talemine nispetle denizden bir damla, sahradan bir kum tanesi kadardır. Günümüze kadar insan bilgisinin ulaşabildiği uzay, akıllara hayret verecek büyüklüktedir. Fakat bu büyüklük gayb aleminin yanında bir kum tanesi kadar kaldığına göre, gayb aleminin azametini akıl terazisi çekemez. Konuya bu açıdan bakıldığında, evrenin büyüklüğüne ve ondaki düzenin inceliklerine dair ulaşılan her yeni bilgi, Allah'ın insana bahşettiği aklın nelere kadar ulaşabileceğini ortaya koymasının yanında, erişeceği sırların enginliğini tasavvur edebilmesi için bir ölçü de oluşturmaktadır. Şu halde Gayp aleminin bu büyüklüğü iman ve irfanla kavranmakta, Oradan da bütün alemlerin Rabbi, sahibi, maliki, takdir edip yaratanı, koruyanı, geliştireni olan Allah'ın azamet ve büyüklüğü karşısında, kula yakışan hayret haline ulaşılmakta, bu azamet karşısında kul secdeye kapanınca, onun hayret hali, huzur, güven, sevgi, yakınlık ve tatmine dönüşmektedir. Rab kelimesi tek başına söylendiği zaman, Bundan yalnızca Allah kastedilir. Onun güzel isimlerinden biridir. Sahiplik ve terbiye edicilik özelliğini ifade eder. Bu kelime Rabbüddar ev sahibi gibi tamlama şeklinde başkaları için de kullanılır. Kıymetli dinleyenler Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda Fatiha suresinin tefsirine devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Kur'an